Evet Müzemmil suresi. 73. suredir Müzemmil suresi kardeşlerim. Mekke'de nazil olmuştur. 10, 11 ve 20. ayetlerinin Medine'de olduğuna dair rivayetler vardır. 20 ayettir. Sure adını ilk ayetindeki El-Müzemmil kelimesinden almıştır. Müzemmil örtünüp ürünel demektir. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Ey örtünüp bürünen Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Gecenin yarısını kıl yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt. Ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceksin. Şüphesiz gece kalkışı Kalp ve uzuvlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraakta daha da elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını al. Bütün varlığınla ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesindesin. Onların söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrılın. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez veriyecek ve elem verici bir azaf vardır. O gün, kıyamet günü, yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar çöküntüyle akıp giden kum yanına döner. Nasıl firavuna bir erçi göndermişti idiysek, Doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muahaze etmiştik. Peki inkar edersiniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Gökyüzü bile onunla o günün dehşetiyle yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. İşte bu anlatılanlar şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. Resulüm, senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini yatmadan ibaretle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü, içinde olup bitenleri iyiden iyiye ölçüp biten ancak Allah'tır.